Size merhaba. Bu parçayı daha önce çalmıştık. Ee, özellikle çalma sebebim de Metin Özülkü'nün bas riffleri ve Saygun Arpalı'nın e, davul performansıydı. Bugün e, burada e, Saygun Arpalı ile beraberiz. Ne mutlu bana. Çocukluğumun davul kahramanı diyebilirim. Herhalde 80, herhalde değil 82'ydi. Ben de 10, 9.5 10 yaşlarındaydım. Ee, valla herhalde bin kere filan dinledim diyebilirim bu albümü bütün e, davul partisyonlarını basrieflerini ezberebilirim Saygın Bey hoş geldiniz hoş bulduk Cenk Bey valla 40 sene sonra e, yeni albümümüzle e, kulaklarımızın pasını sildiniz teşekkür ederiz ben teşekkür ederim dediğim gibi bu albüm benim için çok önemli çok yani ilk böyle müziğe e, sarmama sevmeme sebep olan albümlerden biri Orada e, iyi bir, bir grup performansı vardı Edip Akbayran ve dostlar olarak. Kim kimdi hatırlayalım Davulda Siz Vardınız. Basta Metin Özülkü. Evet, Hilavyede e, de Metin Oylumlu. Mehmet, Mehmet Oylumlu. Oylumlu Gitarda da Adnan Gitarda Ergel. da Adnan Ergil evet. doğru. E, ama sizin e, dostlara girişiniz daha eski. 82 ilk albüm çalışmanız dostlarla. Evet e, 1978. 1978. Tarihinde Eşkıya Dünya Hükümden Olmaz adlı 45'likle. Edip Akbaryan dostlara katıldım. O zaman Mustafa Sarış'ın vardı galiba. Evet. Kurtalan'dan. Mustafa eşkıya. Sarış'ın, He? Ahmet Yıldız Alp, Mete Akuş. Dağol'da da, da siz. Uğur Dikmen, evet. Uğur de çaldı mı albümde? Uğur Dikmen albümde? Eşkıya Dünya Hükümden Olmaz 45'inde çaldı. Şöyle yapalım, ben patladanak girdim yine. Hmm. Sizin dediğim gibi bu albüm yeni çıktı. Merhaba isimli albümünüz. 40. yılınız müzisyen olarak. Ee, sizin 40 diyorsak o zaman 70'lerin başına dönmek lazım. Evet. Şöyle biraz nasıl e, müzikle hasbal olmaya başladın yani muhabbetiniz müziğe sarmanız müziğe e, tutulmanız diyelim. E, müziğe sarmam ilk okulda başladı aslında. Annem çok iyi bir Enrico Masias saylandır Çünkü onun. Evet. Evet. evet. De, yani devamlı evde Zeki Müran Enrico Masias çalıyordu. Hmm. Bunlar da herhalde bir, bir, bir, bilinçaltıma bir kayıt yapılmış gibi. Ee, e, evde müzik dinlenmesi önemli tabii. E, çok önemli çünkü taş plaklar vardı o dönem. Hmm. Ben hayrandım onlara. Ee, sonra ortaokul sıralarında işte sıranın üstünde bir takım şeyler yaparak böyle, böyle bir heyecan <gülüyor> belirdi. Evet. İşte defter kaplarını işte hayet olarak kullanarak <gülüyor> Ma tahta masanın bir kısmını kick bir kısmını siner. Böyle, böyle bir hareket başladı. O dönem işte aynı sınıftaydık Turan Yükseler'le Kadıköy ha. Ortaokulu. Kadıköy'lisiniz. Kadıköyliyim evet. Ha. Bostancı doğumluyum. Orada başladık i̇şte sıra üstü derken sonra minik minik gruplar oluşmaya başladı. İşte lisede daha yoğun yaşadım bunu. Yani gruplar dediniz lisede siz böyle gruplar işte ne bileyim tabii, e, tabii. profesyonel olarak çalıyordunuz. Yani profesyonel olarak değil amatör olarak arkadaşların olarak... evlerinde e, toplanıyorduk. Çok i̇şte olurdu. benim evimde tuhaf bagetler, <gülüyor> işte metalden yapılma, ha. işte sopalar falan işte sandalyenin kenarına vurduk, Vurarak. İşte koltuğun ortasını kullanırdık. Yani bu tip şeyler çok, çok ilkeldi bizim dönemimizdeki enstrümanlar. Evet, yani enstrüman bir, bulmak zor tabii. Bir zor. Cümbüş trampet için ben 200 saat beklediğimi biliyorum arkadaşının evinde. Böyle başlanıldı. <gülüyor> Sonra yarı profesyonel, kayıtlar, ne bileyim düğün orkestraları gibi o şeyler tabii, değil mi? Yani düğün sonunda çalışmadan zaten adım atamazsınız sahneye. Yani bu çok önemli bir yerdir orası. Tabii. Hala önemli mi bilmiyorum ama bizim dönemimizde... Şimdi pek kalmadı. Şimdi sadece bir klavye işte her şeyi beceriyor tek kişi. Yani bizim dönemimizde müzisyen yetişirdi. Ve geniş spektrumlu müzik yapılırdı. Yani Deep Purple'dan başladınız, Kasap babasına kadar giderdiniz. E orada da prova yapardınız. E prova yap önce, değil ah, mi? Tabii tabii. Çok <gülüyor> büyük bir keyifti yani. şey e, Okul sıralarında o zaman ilk sizin e, yaptığınız albümler 70'ler, e, albüm diyorum. E, 45'likler. İlk kayıt ne zaman sizin? İlk, e, 1969 senesinde Melih Hülya Faruk üçlüsü vardı o dönem. İşte Ahneliğim Gönül diye bir parçası var. Çok meşhurdu o dönem. O, Hülya Kı kırba ayrıldı ve grup aynen devam etti. O sırada ben arkadaşlarla tanıştım. Meli Faruk Saada Saygun adında bir grup kurduk. o grubun var mı kaydı? 40 45'li var. Var. Var mıydı? Ben de şey <gülüyor> ka ka yani kaydını soruyorsun. bulamıyorum. Kaydını bulamıyorum. Hatta bir tarafı Çanakkale türküsüdür. Hmm. Öbür yüzü de gurbet acısıdır. Nadir bir İlk, Yani benim stüdyo çalışmam o. Hmm. Evet. Sonra e Nasıl, hangi gruplarla çaldı? Nasıl 70'lerden itibaren? 70'lerden itibaren ondan sonra Tülay Özer'le çalıştım. Hmm. Tülay Özer, Ozanlar. Orada ekip. kimler vardı? Ay, orada rahmetli Cevdet Yalçın gitar çalıyordu, Norman Hekimoğlu bas çalıyordu. E, klavyeci tam hatırlayamayacağım ismini. Hmm. Dört kişiydik. Ee, onun bir şey var mı plak çalışması? Onun yok sadece sahne, sa sahne ve turne çalışmaları var. Uzun süren 80 günlük. Hmm. <gülüyor> o, <dönem gülüyor> o zamanların hep turne anıları anlatılır. Aa, Otobüslerde evet, gezmek evet, bütün Anadolu'yu değil mi? O Evet o inanılmazdır. Bir gecede Antalya Sinop yaptığımızı hatırlıyorum. Aa. Antalya'da gece çaldık. Sinop'a matineye yetiştik. Of of of. Yani böyle matine suvali 80 gün süren işte arada tabii 3-4 günlük bir... Of vardı ama onun dışında böyleydi turne yapıları e tabi muhteşem otobüsler turneler <gülüyor> değil mi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> turnelerde bir sürü programlar anında değişebilir salonlar değişebilir tabi tabi yani şimdi Erzurum'da mesela Erzurum'dan sanıyorum Sivas'a gidecektik e, kayıflar dondu <gülüyor> eksi onda geldik Sivas'a yani Oo. Enteresan yani, günler geçirdim. Fiziksel <gülüyor> olarak da yani bir müzik müzik müzik aletini çalmak da zor. Yani, yani zor ama bizim için aşktı bu Sa sahne aşkı yani para çok fazla önemli değil gidip çalalım gelelim çalalım gelelim. Hmm. Dü yani dünyamız böyle. Bir de çoğunlukla o turnelerde bir sürü insan yani işte atıyorum Edip Akbayram dostlar var yanında siz yazmışsınız zaten şey site Kemal Sunal. Feyza da şey yapıyor, bir şeyler yapıyor. E, tabii, tabii. gül yani gülüyordu ve iniyordu aşağı. <gülüyor> Hadi ya. Evet. Sadece. Evet, sadece. <gülüyor> i̇şte bir şeyler anlatıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Onun girişiyle meşhur evet, oldu. Meşhur yani. oldu. Doğru, <gülüyor> doğru. Sonra yavaş yavaş işte şey Edip Akbayram'a gelirse 78 olduğunda 1978. Ama ondan e... önce galiba bir 45'lik çalışmanız var. Aa, onu atladık evet. Evet, evet. Ee, işte 1977'de o dönem Pendik'te oturuyordum. Hmm. Ee, Kaan diye bir arkadaşımız vardı. Onun işte düğün salonu arkadaşlarıydık. Hmm. Vallahi bir ekip yaptık. İşte o tane iki, de best, nasıl? Best de, grup Kim uyanışında. Kimler orada. orada? Evet. Kaan Öztcan, hmm. gitar vokal. Hmm. E, Ahmet Yıldızalp gitar. O da sonradan dostlarda çaldı değil tabii, mi? Tabi, tabi çalıştık onunla da. Hmm. Çetin İpek vardı. Bass çalıyordu. Bas, tamam. Dört kişi bir 45'lik yaptık. Hatta o dönem Ninovaran. O mu çıkardı? O çıkardı. Aa. Çok sevmişti. Ee... O zaman dinleyelim o 45'i, İki yüzünde dinleme şansımız olur mu bilmiyorum. Tabii 55 dakikaya 40 sene sığdırmak <gülüyor> zor ama o benim biraz önce dinlediğim böyle bir folk rock. Herhalde o ikinci evet. yüzü mü? İkinci yüzü İkinci yüzü onu dinleyebiliriz Aç mesela. Evet. Aç kalbini mi? O kimin bestesiydi? Kaan'ın bestesiydi. Kaan bestesiydi. Düzenlemeyi grup olarak yapmıştık. Dinleyelim. Sevmek dediğin vermektir. Vermek ise bir anlamda almak demektir. Aç kalbini sevmeye geldik. Tüm duvarları yıkmaya geldik. Aç kalbini sevmeye. Yıkmaya, yıkmaya gel Ge bir düşün, ne dersin? Aç kalbini sevmeye geldi, tüm duvarları yıkmaya geldi. Aç kalbini sev. Sevmeye... Aç kalbini dinledik. Grup uyanıştı değil mi? Evet. Bunun esasında ikinci yüzü biraz daha hareketli bir parça. Evet halimiz Onda... dumanlı. Halimiz dumanı da arkadan yavaş yavaş dinliyor. O dönemin protest. <gülüyor> <Şu an. gülüyor> Tek 45 kaldı bu? Tek kaldı evet. Yani sonra bir... Herkes bir tarafa Her dağıldı. dağıldı. Sonra. Aldı. Evet. Yani sahne çalışması bile olmadı bunun. Hmm. Sadece 45'likte kaldı. Şey ilginç burada şey sizin basın bülteninden var. Ee, okuyorum. Ee, 1980'de Beyaz Kelebeklerle de çalmışsınız. Oo oh, tabii. Tabii. Şey, Turan Yükseler'in yazdığı bir müzikal diyor. Evet, evet. Yani iyi bir ekipti gerçi. Ben beyaz kelebekleri her zaman farklı bir yerde görürüm, tutarım. Beyaz kelebeklerde gitmez. <gülüyor> evet, yani şey çok da eski bir gruptur beyaz kelebekler. Çok Herhalde eski. değil mi? 60'ların evet. sonu filan yani. Öyle olması lazım. Ben tam net hatırlamıyorum. Zor doğru, ama... doğru. Çok. Ben de çocukken <gülüyor> evet, bebek öyle. gazinasında seyretmiştim beyaz ya, kelebekleri. Doğru. <gülüyor> Sonra 81'de Aydın Esen Trio olarak evet, çalmışsınız. Evet. Trio deyince işte davulda siz varsınız. Aydın Esen piyano veya... Fender Rhodes çalıyordu Oo, o dönem. Arke. Harun Kolçak da bas çalıyordu. Harun Kolçak bas. Evet. Aa, çok hoş. Ne yaptınız? Bu caz standartları falan çaldınız Caz herhalde. standartları çalıyorduk tabii. Vokal yok yani. Ben, benim ilk aslında ciddi olarak caz çalışmam o. Evet bu çalışma çok kısa sürmesine rağmen aşağı yukarı 3 ay sürdü. Benim onundan sonraki müzik hayatımda çok büyük faydası olmuştur. Daha sonra zaten Edip Akbayrana tekrar birleştim 1982 yılında yeni bir grup oluşturduk. Ki onlar galiba Adnan Ergille evet. Metin Özüki sizin daha önce çalıştığınız mı müsirler. Evet evet ekip olarak ben grubu aldım onları. Aha. Metin Özülkü, Adnan Ergil, Mehmet Oylu mu? Hatta Bunlar ki o zaman çok gençlerdi. Size çok göre gençler, de çok dinamikler. yaş farkı çok... var mı aranızda Adnan Ergil'lerle? E, e vardır. Ben 53 doğumluyum. Onlar 1961 gibi hatırlıyorum. Hı hı hı. E, Onlar ama... daha lise bitirme çağında filan. Hatta bana şey demişti. Edip Akbayramla görüştüğümüzde Fenerbahçe Lisesi'ndeymiş. ikisi de Tabi Tabii tabii. Evet. Okul orkestrasında. Evet. Ondan sonra grup oluşturdu ve çok dinamik bir gruptu. Çok hoş şeyler yaptık beraber onlarla. Bayağı e, sahne çalışması da yaptınız mı? Çok yaptım. dışında, Metin evet. Tabii beraber. tabii, tabii yaptık. Ee, i̇şte Edip Akbayram turneleri başladı ondan sonra bu ilk 82 <gülüyor> albümünden sonra. Ee, çok hoş konserler oldu İstanbul'da, soğular oldu, Anadolu turneleri, İzmir fuarı. O yani zamanlar tabii fuarlar değil mi? İzmir fuarı önemli. Çok çok önemli. Şimdi herhalde önemli. öyle önemli bir şey kalmamıştır İzmir fuarında bir sahne seçmesinde. Valla hiç bilmiyorum yani. zaten çok da kısaldı gibi 15 güneyinde gibi bir hmm, O zaman bayağı yazamıyor gibi. Ee, böyle. Biz böyle aşağı yukarı 50 gün çalıştığımızı hatırlıyorum Edip'le beraber yani. Peki o zaman nasıl gene bir işte şey bir gazino programı gibi i̇şte birkaç sanatçı var. Herkesin bir... Atıyorum sekizde evet. mi matine nasıl oluyordu? Yani günde iki kere falan çalmanız oluyor muydı? E, Valla çarşamba pazar bayanlar matinesi vardı galiba <gülüyor> hatırladığım e, Onda Neden öyledir? Matine bence hep beraber olmalı. Kalkıp göbek atsınlar diye herhalde. Yani evet enteresan. Biz, bizi zaten e, politik olarak en sona koyuyorlardı. Ha. Gecenin üçünde çaldığımızı hatırlıyorum. Öyle mi? Tabii. Peki ne kadar zaman veriliyordu her gruba? Böyle bir şey var mıydı? Ya, yarım dakika, saat gibi yarım ben saat. hatırlıyorum. Yarım saat 40 dakika. Aşan falan oluyor muydu mesela yarım saatlik? Aa, tabii ya. hemen ikaz ediliyordu. Hmm. Astorist <gülüyor> <Solis> tarafından. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Doğru. Peki şey 82 diyeyim o albüm. Ee, sonra herhalde iki albüm daha yaptınız. Ama evet. aynı kadro değil galiba. 84'teki albümde İsmail Soyberk mi İsmail vardı? İsmail Soyberk katıldı. Fırat Baydar katıldı. Hmm. Adnan vardı tekrar. Hmm. Ee, vallahi 82, 83 değil. 82, 84 yani bir de 85. 85 de bir, bir de 86 var. Yeni gelen onlar. güne türkü var. Evet hmm. onlarda hepsinde yer aldım. Orada ben hatırlıyorum. Sonor drums diyor şey. O altıgen <gülüyor> davullar Aa, elektro, vardı. 80'lerin. Simons mıydı? Simus pardon özür dilerim. Simons. Simons davul kullandım. Şu ara gibi. Evet, evet evet. Hiç sevmediğim son evet, türü. işte O zamanların adam. öyle bir modası var değil mi? Hep kullanılıyor. Valla yeni çıkmıştı. Yeni tabii, çıkmış, tabii. Bir de pratik olmasından dolayı. Hmm. tonlama problemi yok ama yani hakikaten ekos şey değil değil, değil tekrar ekos diye döndük yani. Hiç, da şey şey Herkes yani şu anda komik bir hatıra gibi geliyor bana yani kötü bir ton yani o bence. Kötü Elektronik bir ton gibi. evet. evet. Doğru. O, o şeyler nasıldı albüm çalışmaları yani stüdyo kayıtları şu anda mesela şimdi yeni bir albüm yaptınız. O 82'deki kayıtlarla işte 2009'daki 2010'daki kayıtların Kolaylığı en iyi siz bilirsiniz. Ben, olarak, çok... e, tek... ben de çünkü biraz işin ucuna bulaşmıştım zamanında ama. <gülüyor> Teknolojik olarak en üst seviyede zaten şu anda. İşte son albüm ben e, Levent Büyük. Stüdyosunda. Ha, evet arkadaşımın stüdyosunda yaptık. Ve çok memnun kaldım. E, e, tamamen analogtur kayıtlar. Eskiye dönersek e, o daha başka bir değeri var onun. Hmm saatlerce prova yapardık bu stüdyoda. Yanlış çalındım bir daha aynı e burada üstüm, üstüm. rahmetli Osman Başlı'yı bir kere daha anmak istiyorum. Çok saygıdeğer. Yani bence prodüktör olacak insanların ona örnek almasını isterim. Bizi stüdyoya kapatmıştı. İstediğiniz kadar çalın, sonra kayıt yapın. Hmm. Ve onun için de o grup sound'u çıkmıştır. O özellikle 82'de. Özellikle 82'de. Bence ölümde. de o benim favori albüm bu o yani 84-85'i evet. bilmiyorum size belki. Ama benim 82'deki albüm çok daha içinde çok önemli bir albüm. Bence evet yerlerinde. evet işte o e, grup olmanın ve Daha devamı... çok herhalde provanız da daha çoktur. Evet evet e, yani tabii provasız müzik olmaz. Hı, Pro, yani grup eşittir prova. prova doğru. E, yani bu iş ekip işi. Şimdi bu, bu albümdeki kayıtlarda nasıl yani herkes gelip çalmamıştır tabi. Pazartesi günü belki Berç Enal da salı günü gelip e, Turan Yükseler çaldı. Nasıl yaptınız? O, e, ee, kanal kaydı yaptınız tabii ki. E, evet kanal kaydı yaptık. Tabii yani üst üste çalındı. Ya, ya, davulla bas mesela şey e, İsmail Bey ile beraber siz davul bas çalıp üstüne mi okun? Nasıl oldu? E tabii öyle yaptık. Davul bas ilk önce çalındı. Daha sonra işte e, fırsat Krabiyeler. buluşu arkadaşlarım geldiler yardım ettiler bana. Çünkü bayağı bir uzun sürdü. E, konser çalışmaları oluyor. Arkadaşlarımın kayıt çalışmaları. Yani biraz zorlandık o konuda ama. Bu kadar konuştuk. Şimdi ben bakıyorum sadece 23-24 olmuş. Şimdi bu kadar e, albümden bahsedeceğiz gene beraber de. istiyorsanız e, biraz müzik dinletelim. insanlara albümün mi? açılışındaki parçayı dinleyelim. E, tamam. E, albüm günlerin getirdiği. E, o zaman albümün açılışındaki günlerin getirdiği. Buradaki müzisyenler Tabii. Elektrik gitarı Berç Yenal çaldı. Synthesizer'ları Mert Topel. Bas gitarı İsmail Soyberg. Trompeti Şenova Ülker. klarneti Göksun Çavdar. Davulu Ben çaldım ve beste Aranjman da bana ait. O zaman albümün açılışındaki parça? Günlerin getirdiği. Getirdiği albümün açılış parçasıydı. Evet. Ben şeye dikkat ettim. Hem eski dostlar var. İşte Berç Yenal, İsmail Soyberk hem de yani nispeten yeni. Ortaokul arkadaşım var. var. <gülüyor> ha, Turan Yükseler daha, değil mi? Daha sonraki parçalar da var tabii. Şenava İlker var. Şenava İlker, bir... evet. Çok eski Yok, dostlarım. Evet. Ee, bir de Mert Topeli ben hatırlıyorum. Mert Topeli'yi seyrettim. Gürakat Bent'le şafta <gülüyor> çalıyor onlar. Çok evet. iyi synthesizercı. Kesinlikle. Çok iyi. Renk konusunda uzmandır. Değil mi? Evet. Çok iyi, çok iyi. Sololarını ben çok beğeniyorum. Hı hı. Palmer'ın Palmer e, o şeyleri falan çalıyorlardı galiba. Workstation bir parça çalı, From the Beginning'i çalıyorlardı sanırım. çok güzel duruyor. Oradaki tabii. solo da çok hoştur. Tonu falan da harikadır Keith Emerson'ın. Aynen, hissi veriyor. Ee, şey, e, biraz yavaş yavaş gene işte şeyler, e, hani kronolojik gidiyoruz ya. Şey Hı -hı. var, 87 Kerem Kerem Görsev tırıyor var. Orada da bir tırıyor. Yine bir caz Evet. Oradaki evet. e, basçı kimdi? Basçı Ertan diye bir arkadaşımızdı. Şu anda soyadı aklıma gelmiyor. Hmm, 87. <gülüyor> evet evet. Yine caz standartla gibi çalışma yaptık. O da bir 4 aylık falan bir çalışmaydı. Bunlar hep benim yolumu açmıştır. Çok çok değerli müzisyenler. Kerem olsun, Aydın olsun. Türkiye'nin gururları bence. Peki üretken mi müzisyen Kerem Gözde çok çok çok çıkardı. inanılması hakikaten öyle. Hoş. Ee, sonra yine bir 93'te yine bir dostlara bir geri dönüş var herhalde. Tekrar bir dönüş var evet. E, Ahmet Koç, Ali Koç, Tunçer Tunçeli, hmm, Cem, evet, var. Cem Özkan evet var. Cem Özkan galiba China neydi o? China Band miydi Cem Özkan hatırlıyorum. Kendi solo albümü de var şimdi. Var var tabi evet var. Ee, İngiltere, Fransa, Almanya konserleri. Evet, evet. 70'lerdeki, 80'lerdeki turnelere göre sonra Avrupa'daki turneler çok daha herhalde... Ay, hiç alakası yok. Hiç alakası yok değil mi? <gülüyor> hatta yok, siz şey demiş. Yol olarak yok. Yani yol otobüs olarak yok. olarak yok. <gülüyor> hem de sahne veya işte teknik e, imkansızlıklar evet, evet tabii evet. ki. Bir daha hatta şey demiş hangi... Zil çalarsınız hangi davul çalarsınız? Tabii tabii hepsini markalarını yani. alıyorlar siz gelmeden ver kuruyorlar özellikle kuruyorlar. Zülfü Livaneli dönemi böyle olmuştu. E ona da gireceğiz doğru Zülfü evet, Livaneli evet. ile özellikle vurgulamak istiyorum. Evet onu. bayağı evet. çalıştınız. Bu hatırladığım kadarıyla o hani onu çok büyük bir konser var 500 hipodrom konseri. 500 veya 700 bin kişilik bir hipodrom Oo, konseri var en evet. Konser. evet. Evet evet orada siz çok... vardınız orada da iyi bir müzisyenler var değil mi? Vardı, evet işte Ferhat Livaneli Halil Kara Duman Gökçün Çavdar. Hmm. Cengiz Baltepe. Sevingül Bahadır Sevingül vardı galiba. Bahadır vardı. Zülfü Limaneli ile ne kadar çalıştınız toplamda? Veya işte aralıklı mı çalıştınız? E, 97-2003 aralarında. Baya hep çoğunlukla da herhalde yurt dışı çoktur herhalde. Onun. Yurt dışı çoktur. Yani, Türkiye turnesi de yaptık. Onun bir de arkada yaylılar. Yani hep galiba şey daha büyük orkestralar değil mi? Bir işte, house band gibi bir işte ve çok sazlar var bir de herhalde yaylılar falan da çok var. Ya o varmış. çok değişik projeleri vardı Zülfü Bey'in. Yani e... Mikis Theodorakis tabii tabii var ya Evet. Yani şu anda aklıma pek gelmiyor ama hmm. e... dünya sanatçısıdır. Şey e, bir de ne var? 96 97 e, TRT 2'de Ali Saydam'ın sunduğu Ne Var Ne Yok programında tahsilini var. O da eskilerden tahsilini var. Evet, tahsilini var. <gülüyor> Selim Ben Selim <gülüyor> Ben <gülüyor> O e, arkada e, program herhalde bir sohbet programı değil mi? Sohbet programıydı. Evet. E, i̇şte arada iki parça çalıyorduk. Bir ortada bir sonda hmm. caz standartlarından. Bu da güzel bir çalışma oldu. iki sene sürdü. E, çok zevk aldım çalışmalar bunlar. <gülüyor> şey e, kimle çalmışsınız bir de? Önemli Giora Feldmanla uh, Zfen ile li, beraber evet. yeni Almanya'da bir. İşiniz olmuş Şu konser programı Maria Farandure dediğiniz gibi o Kıbrıs Rum kesimindeki barış konseri barış değil mi 2003'teki. Çok güzeldi o evet evet. O tam Anılmaz. şeyde mi o yeşil hattın üzerinde falan mı yapıldı yok. Valla tam sınırda yapıldı sınırda tam gibi. ben hatırlamıyorum şeyini ama çok gergin de bir konserdi yani hmm. her an her o şey olabilir O zaman daha falan. da he, şeye provokasyonu evet, da evet, Arkada büyük korolar vardı falan çok güzel bir konserdi hmm. hakikaten. Güzel. Şimdi albüme biraz daha ağırlık verelim bence. Ee, hay hay. Kayıtlar ne kadar sürdü? Bu Merhaba'nın kayıtları. Ee, yaklaşık e, iki ay falan sürdü. İki ay sürdü. Zaten işte parça yapılarını siz hazırlamıştınız. Tabii hazırlamıştım. Arkadaşlarımın gelmeleri biraz uzun sürdü tabii. E, tabii o İlk programların uyumasına ertelenenler bağlı. ertelenenler oldu falan. Oldu. Sonra toparladık işi. <gülüyor> Sanıyorum hoş bir çalışma çıktı. Profesyonel müzisyenler hepsi zaten kaliteli. Bir kere de iki kere de çalmışlardır. Geniş sil bilgisi olan arkadaşlarım. Yani şimdi benim albümümde yazdığım 33 Melodi, 18 ritim, hmm. 4 tane de doğaçlama var. Hmm. Doğaçları müzisyenlere bıraktınız tabii. Şöyle bıraktım, 2-3 defa çaldırttım, onların aralarından seçip koydum. Hmm, güzel. Yani Onlardan zaten, mesela... Hangisini dinleyebiliriz doğaçlamalı olan şeylerden? Benim... Seni ilk gördüğümde. Seni ilk gördüğümde evet. bu parçada seni ilk gördüğümde kimin? Mert'in galiba değil mi? Mert Topel'in. Mert Topel'in doğaçlaması var. Doğaçlaması evet. var. Bu da piyanoyu Turan Yükseler çalıyor. Şeyi e... sizde konu pardon genel lafınızı kesinlikle kusura bakmayın. Şey hakikaten önemli değil mi? Klavyelerde yani piyanist ve klavyacı e, farklı, klavyeci farklı, şeyler. farklı evet. şeyler. O yüzden evet. tabii ki Turan Yükseler'e piyano görevini verdiniz. Tabii, tabii. Değil mi? O zaman dinleyelim bu parçayı. İsmi ay, ay. neydi? Seni ilk gördüğümde. gördüğümdeydi. Buradaki evet. müzisyenleri de aşağı yukarı aynı kadro galiba. Ee, evet. Şöyle diyelim. Piyanoyu Turan Yükseler çaldı. Synthesizers Mert Topel. Elektrik gitar Berçenal. Bas gitar İsmail Soyberk. Altı saksafon Serdar Barçın. Davul Saygun Arpalı. Beste ve Aracman Saygun Arpalı. Albümdeki fotoğraflar da çok hoş. O güzel evet bir... Şey birlikte bir de yani şarkı isimleriyle alakalı seçilmiş güzel olmuş hoş olmuş. Evet güzel tepkiler aldım o konuda. Bu, bu resimleri Türkiye Jones arkadaşım çekti. Hoş evet. Ee, ben de seçtim aralarından. Güzel ama daha şey, ziyade. Şey, şöyle gülüm gülüm, diyelim parça başlıklarıyla evet, evet. uyumlu seçmişiniz. Evet. Şey e, bir de albüm kapağı da ünlü bir isim galiba. Albüm kapağı. İllustrasyon. Evet Doğan Ür. E, son olarak Yusuf İslam'ın grafiklerini yaptı son, son albümünü albüm. evet. Güzel trompet var. Evet evet çok enteresan. <gülüyor> yani Kartonetini... bence albüm anlatıyor. Doğru. Bence albüm anlatıyor. Doğru. E, <gülüyor> e, bu bu bu kadar gecikmeden sonra 40 seneden sonra bir hızınızı alamayıp konuştuk çünkü ikinci albümün kayıtlarına. Demek ki çok beste birikmiş. E, aşağı yukarı <gülüyor> ot, yani 2003 ile 2009 seneleri arasında 32 33 gibi bir Burada kaçı Best'te var? Best'te çalışıyor. Burada 11'i var. 11'i var. 20 tane daha var. Bir var. Şimdi ikinci albüme e kendiniz başladınız da kayıt olarak başladınız mı? Kayıt olarak sanıyorum önümüzdeki sene Temmuz ayı düşünüyorum. Temmuz gibi. Evet. Bir aksilik olmazsa. Gene aynı stüdyoda mı yapacaksınız? Aynı stüdyo tabii. Oradan başkasını düşünemem <gülüyor> Çok memnun kaldım. <gülüyor> Güzel doğru. <gülüyor> şey epeki e bunları sadece böyle şeyden mi... E Nasıl denir? Canlı dinleyebileceğiz mi? Canlı dinleyebileceğiz. O konuda çok fazla acele etmek istemiyorum. Hı -hı. Ee, i̇yi bir konser salonundan başlamak istiyorum. Çünkü ekip geniş. Daha da genişleyebilir konserde. Hı -hı. Çok fazla acelem yok onda. Yani... E bir de dediğiniz gibi belki bir albüm daha çıkarıp... Hani iki Bence de evet. Iki, şey yani ikisini toparlamak gibi. Peki sahne çalışması... Gene eşlik edecek misiniz müzisyenlere? Yani olabilir tabi. Değil mi? Belki gene Zülfü hani Livaneliyle. kesinlikle olur. Büyük grup yani. hmm. O zaman bir parça daha yavaş yavaş dinleyelim. Bir parçamız ne seçebiliriz? Hay, hay. ben mi seçeyim siz mi seçim? O genç asker miydi? Genç askerin dinle. Benim evet. favorilerimden biri o da. Tabii ki. Onu dinleyelim. senelik e, müzisyenlere e, şey soruyorum ben hep böyle çağırdığımda e, size de soracağım. İlk Hı -hı. gençliğinizde hani neler dinlediniz, davulcular kimlerdi, sonra değişti mi? Hani ilk bir böyle atıyorum 17-18 yaşında daha çok herhalde devir itibariyle işte Ginger Bakerlar falan olabilir. Ee, şimdi tabii o ilk dönemlerde... Eee demo 70 60'ların sonu 70'lerin 60 başı. Onlar işte Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd hmm. tabii tabii çok fazla davulculara kulağım gitmiyor. ben genelde genel olarak genel olarak müzik dinlemeyi seven insanım. Ama ben böyle hep şeyi so, sormayı inanıl, seviyorum yani. Evet. Hani, davulcularda da mesela Aa, tabii, tabii. konuştuk sizle. E John Bonham vardır John mesela Bonham. hala. Çok popülerdir. Ginger Baker keza öyle. Hmm. Onlarca güdü dönemler işte Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, Narada Michael Bolton, Narada Michael mi? Bolton tabii. Işte. Harvey Mason yani bunlardan hakikaten etkilenmek mümkün değil. Sonralarda herhalde Steve Gatt sizin zamanını hani bir düşünüyorum da. Evet tabii tabii. O Steve dönem 80'lerin evet, çok ünlü adamları. <gülüyor> evet zamanında. Evet Yani şöyle bizim ben kendi adıma konuşayım bir talihsizliğimiz belki olabilir ama çok fazla önemli değil. O dönem mesela benim de tarzım çok farklıydı. Mesela şimdi bir yurt dışında yaşanmış olsa yani bir Saygun Harpali stilde çıkabilirdi o dönem. Hmm, e tabii burada zor. Yani çok önemli değil. Kendimi böyle mutlu ediyorum aslında bu tip konuşarak. Hmm. Yani bilen de biliyordur aslında muhakkak ki biliyordur. Yani birçok müzisyen arkadaşımın o dönemde çok talihsizliği oldu. Belki hala oluyordur. oluyordur biz biz biraz Doğru. kapalı kutuyuz. Yani o dönemlerde biraz evet. daha hani o sizin o 30 sene önceye göre tabii yani değil yani tabii daha şimdi internet rahat, var, internet her şey var. Herkese kolay. buluşuyorsunuz. Orada yaptıklarımız gö yani gömüldü kaldı işte kiminin. Yani işte. yani işte. işte. Ben plaklarımı bile ikinci Sonra el aldım, kara ya. borsadan aldım yani. <gülüyor> Üstüne para bile <verip> kalıyorsunuz yani. <gülüyor> Doğru. Ee, şey e, bir parça daha dinleyelim çünkü çok ben yeni albümü tanıtmayı istiyorum tabi ee, su ve kum nasıl Hı -hı. iyi bir seçim bence evet, evet. Ee, or oradaki kadro nasıl ee, akustik gitarı Berçen çalıyor, alıyor sinfonizmör Mert Topel Bas gitar İsmail Soyerbek klanet Gökçün Çavdar davul Sargun Arpalı, beste ve aranjman Sargun Arpalı. beraber dinleyelim Hı -hı. su ve kum Saygun Arpalı'yı son albümü Merhaba ile dinliyoruz. Şimdi dinlediğimiz parça da Su ve Kumdu. henüz yepyeni çıkmış bir albüm. Herhalde bir ay falan değil mi? Evet, Mar Mart ayında çıktı. 15 Mart sanıyorum. 1,5. Yenice bir buçuk Yenice, ay. Bu, yani. ay. Saygunarpalı.com diye de bir sitede yapmış. Gayet evet. güzel. Hı -hı. Onu da hatırlatalım ki evet. dinleyiciler girsinler saygunarpalı.com. Eee sizin hani müzikal olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı dinleyicilere? Vallahi hem müzikal hem genel ben sanat konusundan benim felsefemi söyleyeyim. Hmm. Yaratıcılık bilgiden üstündür. İkisi birleşince bir anlam kazanıyor. İlk önce yaratıcılık diyorum. ...bilgi her zaman alınabilecek bir konu... ...fakat yani yaratıcılığın okulu yok. Doğru, o, otur insanlara bir şey yapmak e, lazım. Genç yani. arkadaşlarıma bunu ben biraz tavsiye ediyorum... ...ve e, sırf davul çalmada kalmamalarını hmm. istiyorum... ...veyahut da dışarıdaki star davulcuların burada misyonerlerini... E, ...yapmamalarını diliyorum. E, Tabii sonuçta aslını... E, yani e, evet, altını aslı yani. ve fotokopisi olmamalı hiçbir zaman. <gülüyor> doğru, doğru. <gülüyor> evet. Ee, bir müzisyen olarak doğru yani bu tür şeyler çok önemli. Yani şimdi aynı hep aynı şeyleri söylemiş olacağız ama yani e, iyi bir davulcu, iyi bir taklide olmanın bir manası yok. İşte Hiç, her konuda öyle. Konuştuk, Sadece davulcuk, falan konusu. Evet, yani adam davul set de çalsa belki canavar yani, gibi çalacak ama. Gurtu hmm. diye bir insanın göz önüne Marka, geldiğinde tabi. bir da, daha değişik çok kesinlikle. Öyle. Değişik bir şey geliyor. Tabii. Doğru, onlara dikkat etmek lazım. Bir parça daha dinleyebiliriz herhalde. Yarının da... çocukları. Yarının çocukları. Evet. Bir de benim son olarak söyleyeceğim bir şey var, sizin affınızı sığınarak. çünkü size ayırdık bu programı. Benim Yunanistan'dan bir arkadaşım var, Pendrah ismiyle müzik yapıyor. Onu da çok küçük bir şeyini programın sonuna sakladım. Ay ay tabii. Onda... Sizin de bakalım beğeninizle Ke sunarız. Keyif duyarım kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> o zaman son parçamız albümden. Yar, yarının Çocukları. Buradaki e, kadro gene... Burada e, elektrik gitar Berç Yenal. Synthesizers Mert Topel. Bas gitar İsmail Soyberk. Flüt Serdar Barçın. Davul Saygun Arpalı. Beste ve Aranjman Saygun Arpalı. Şimdi dinleyelim e, artık herhalde programın son parçası. Hı -hı. Yarın'ın çocuklarını dinledik. Saygun Arpalı'nın e, daha yeni çıkan albümü Merhaba'dan. Saygun Bey dediğim gibi affınıza sığınarak bir arkadaşımın e, yeni bir çalışmasını ben çalmak istiyorum. Daha önce Selanik. de çaldım. E, Selanik'ten bir arkadaşım. E, Pendrak ismiyle müzik yapıyor. Daha önce de Flight of the Pendrak e, Pendrah diye çaldım ben onun parçasını ama şu andaki parçası Music Box diye küçük bir intro yapmış. Nefis. Onu bir arkadaşı Rania'ya çalacak. Hep beraber dinleyelim. Haftaya görüşmek üzere. Terra Incognita'dan hepinize hoşçakalın. <gülüyor> hoşçakalın.